Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamberimize, Cettin olan Halil'im evladını benim emrimle bıçak altına yatırmıştı. Ona bu şehadeti, yani İsmail'e bu şehadeti nasip kılmadım. İbrahim Nebim'e de bir şehit babası şerefini vermedim. Ecrini verdim yalnız. Ama senin evladını olan, hafif olan Hüseyin, İsmail'e bedel olarak kurban edilecektir. Yani söylüyor ki Kerbelada olacak vukuatı, İmam-ı Çiğ'in şehadetini haber vermektir Ait i Kerime.